Necip Fazıl'ın ifadesiyle Esad Efendi Hazretleri'nin şiirlerindeki ince bir hassasiyet ve şiir kabiliyetine malik olduğunu söylüyor Necip Fazıl. Hakikaten divanla baktığımız zaman ve mektubatına ve diğer eserlerine baktığımız zaman Esad Efendi Hazretleri'nin edebi kişiliğinin ne kadar öne çıktığını görebiliyoruz. Kıymetli hocam bununla alakalı yani edebi kişiliğiyle alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin neler söyleyebiliriz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet, Muhammed Esad Derbile Hazretleri her şeyden önce bir Allah dostu daha doğrusu kısaca tek ifadeyle Allah kulu o kadar. Yani evet. peygamberimiz için bir tanım yapın dediğiniz zaman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 Hem de boyun eğme manasına geliyor. Bunu tabi bu uzun bir anlatıma giriyor. Kısaca şöyle anlatmak gerek. İkisi de doğrudur şu manada. Mudnara baziretlerine el abdu mu'abudun vel ma'abudu abdun diye böyle bir takım ibareleri var. Ne demek hocam? El -abdu ee, yani kul kulluk yaparsa Allah'a ele geçirir. Evet. Hmm.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 söz güzelliğiyle de güzelleştirmiş. Hmm. Şair demek, hisseden demek. Evet. Arapçada saça Şar derler. Hissetmek anlamına gelir. Rahmetli Çiçekçi Baba Hazretleri Ete derdi bana, bu saçlar var ya saçlar, evet baba derdim. Bunlar antendir derdi, anten. Hmm. E doğru hakikaten. Evet. Şair Şar kelimesi.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 verdikleri, onlara verilen bir takım topraklara, arazilere, yani bir arpalık, yulaf, alef, böyle tabirler kullanılıyor. Buğday evet. yok. Evet. İşte şair kelimesi duygulu, sezişli demek. Çünkü eserleri ı Eribe Hazretleri bir kuldur, duyuşlu bir insandır, sezişli bir insandır, derin bir insandır. Ve hüdü ilerli <Sessizlik> kelimi tayyibi, ve hüdü ila sıratın müstakim.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 yazmış olduğu divanında bunun çok güzel örneklerini vermiştir. Fakat kendisi bir tarikat şeyhidir, bir din alimidir. Ve onun şiir anlatımları daha ziyade tısavufi yönünü ortaya çıkartıyor. Mevlana'nın işte divanı şemsi gibi okuyorsunuz. Niyazi Mısır'ın divanı gibi. Evet. Yunus Emre'nin işte şiirleri gibi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 Hiç Mevlana'nın o altı ciltlik Divan-ı Şems'in okumasını yapılan yer duydun mu? Yok. Duymadım. Okuyordum. Ben de İlahi Fakültesi'nde bunun gerekçesini anlatırken evet. Mevlana'da langaj meselesi diye bu konuyu ele aldım. Mevlana'nın yazmış olduğu Divan-ı Şems tamamen göklerle alakalı bir eser. Göklerin dilini bilebilirseniz anlayabilirsiniz. Dili çok ağır yani. Yani dili çok tatlı.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 ...oyunlar, kafiyeler, cinaslar... ...amlan teşbih... ...metaforlar, kinayeler... ...neler neler... ...dolmuş içerisi... ...hiçbir kelime boşa koymamış... Evet. ...yani böyle derin bir insan... ...işte Divan-ı ...açıyorsunuz... ...tatlı görüyor, güzel bir ifade... ...fakat derinliği nedir bunun... ...derinliğini nasıl anlayabileceğiz... ...Mevlana olabilirsiniz anlayabilirsiniz... ...onun için Divan-ı kimse okumuyor...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 Divan-ı Şemsi'nin nasıl garip gurbette kalması söz konusu ise Esad-ı Hazretlerinde Hazretleri'nin de divanının bu nedenle ancak spesiyel kişilerin elinde, spesifik insanların zihin yapısında ve konuşmalarında ve sohbetlerinde yerini bulmuş halk tabakası anlamaktan uzak kalmıştır. Anlaşılması da zordur. Bize düşen bunu anlatmaya çalışmak. Bunun gerekçesi şu Hacı Bayram Camisi'nin orada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 Koşkoca skalaktiklerle dolu, evet. Selçuklu süslemeleri, Selçuklu sülüsüyle dolu güzel bir mihrap var. Tam tepesinde, en üst alınlık kısmında, en yukarıda 3-4 tane yılan var. Taşlar var böyle. Figüratif olarak çıkarmışlar ortaya. Yılanların iki tane ağzı var. Hmm. İki ağızlı yılan. Ejderha. Namaz kılan o ejderhalardan kurtulur. Allahu Ekber. Edaus salavat ve tebeus şehavat ile alakalı bir anlatım. Şekilsen anlatım. Ta o alınlık koymuş gelen, ya bu yılanları bizim Salsuklu dedelerimiz niye yapmış? Şimdi o yılanların ifade manayı, ben burada mikrofonda, radyoda dinleyicilere anlatamam. mümkün yok. Çok özel, anlayışlı yüksek bir takım insanlar olursa,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 Ve zikrullahı ekber. Allahu ya'lemu İşte bu anlatımlar bu basit bir anlatım sadece. Bunu söyledikten sonra anlıyorlar ki ha bu biz dinlersek bunun bize bir faydası olmayacak. On evet. O ilmi la yenfa oluyor. Çok faydalı ilim ama hasül hava tabakasına ait. Atmosfer tabakasına ait değil o. Yani anlar. Hocam. Bitti. O erbabına. Onun için tasavvuf erbabı, hakikatleri hep mecaz perdelerinin gerisinden. Hep flu anlatmışlar. Kendileri işaretlerle anlaşmışlar. İşaretlerimizden anlamayan, ibarelerimizi anlamazlar. Hmm. Yani ne işaret ediyoruz? İşaret kalpten gelen bir anlam. Kalpten gelen o anlamlarımızı anlamayanlar kalbi mizle beraber senkronizasyona girip bizim yaşadığımız hali yaşayamayanlar yani benim psiko senkronizasyonumu benim halimi hal olarak yaşayamayan ağzımdan konuştuğum ifadeleri de anlayamaz. Manevi bir büyüklük de gerekiyor bu. Ama şu oluyor. Esaderi Beyazetlerin şiirlerini de görüyoruz. Mevlana Hazretlerinin şiirlerinde, Yunus Emre'nin şiirlerinde evet. görüyoruz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 Çünkü anlamadığınız bir şeyi okuyamazsınız. Divane Esad'ı önümüzde işte açıyoruz, bakıyoruz. Anlaması ne mümkün? Mesela burada kitap var. Mümkünse bir sayfa razıya açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bismillahirrahmanirrahim. Elimiz, Efendimizin eli Bismillahirrahmanirrahim. Aldık, baktık. Diyor ki burada, Cihanı cennet etmiş adeta bu id can canefsa. Koy olsun cümleyi i ihvan İzzetle sefa bahşa Şimdi Türkçe tercümesini evet. terem Kamil abimiz Allah razı olsun yapmış Ya tercümesi bu da evet. Osmanlıca'yı zaten anlamıyor da Şimdi tercümesini okuyorum Cana can katan bu bayram Dünyayı cennet gibi yapmış Bırak Bütün kardeşler İzzetle sefa bulsunlar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 kocasının kendisine kötü davranışı, kendisiyle ilgilenme işi, kocasının kendisine yakınlık göstermeyişi, durmadan şikayet edişi, beğenmediği o yapı, bakmışın çok tatlı gelir. O yedi işte avu, zehir, bal ola. Evet. O hale gelir. Her şey tatlı olur. Her şeyi güzel görür. Cennet artık bulmuştur kendi içinde o. Cennet yaşıyor. Çocuğunun isyanı,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 Bırak bütün kardeşler izzetle safa bulsunlar. Kardeşliği kim? Bütün kardeşliği kim? Bütün insanlığa hitap ediyor. Yani ıhvan kardeşler değil bu. Bütün insanlığa. Biz öyle bir zevk ki Allah buldur ki bütün insanlar bu izzetle safaya ersinler Yani saflık, temizlik bulsunlar. Bu bu ifadenin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 bize nasıl bir ruh etkisi bırakır? Can can olmak demek ne demek? Yan yana olmak ayrı bir şey, can can olmak ayrı bir şey. Ondan sonra ikinci manası bunun üzerinden geniştirilir. Üçüncü, dördüncü manalarda herkes gücüne ve kuvvetine göre konuşur. Meydan, erler meydanı elinde erk olan, kuvvet ve kudret olan çıksın konuşsun.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 Bu samimi ve saf derviş, hafız, benim minderime oturdu. Ona toplu zikir çekilirken kelami dergahında, cezbe ile ürperken, titrerken, vecde gelip çığlık atarken ve kendinden geçip hüngür hüngür ağladığı zaman neler hissettiğini sordum. Osmanlı'nın son kalıntılarına biz yetiştik yaş itibariyle. Evet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 Derin bir tefeküre dalıyor musunuz diyor sordum. Hayır böyle bir şey yaşamıyorum dedi. Vyet halindeyken ne yaptığını bilip bilmediğini veya neyin için yapıp yapmadığını bana açıklayabilir misiniz diyor sordum. Hayır neyin ne için yaptım ben de bilemiyorum dedi. Bu Gurciyev ünlü Rus film yönetmeni Orta Asya Türkleri ile ilgili böyle bir filmi var.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 gözlerine aşılar. Hepsi bir huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yeni bir hayat elde ettiler. Evet. Ama o deli dediğimiz, meczzuk dediğimiz zikrin en sonunda kendini yere attı ve öldü. Aritim zikir. Ritim zikir, aritim zikir. Bunu Dücan Üçüncüoğlu Bey de izlemiş. Bir yazısında gündeme getirmişti. Evet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 Öbürleri dirildi. Acaba cirlenler mi daha üstün? Ölen mi daha üstün? Onu tartabilecek kadar bilgim de yok. Öyle bir makama da sahip olamadım. Ama ilgimi o sikti. Birisi pervane gibi yani diyorsun. Ateşte... Öbüre, tero, en son ateşe attı kendini ateşe öldürdü. Evet. Yani İşte bu hal ateş gibi geliyor geçiyor dedi. Hafız zikir çekerken bu hal böyle bir ateş gibi geliyor dedi. Beni kuşatıyor. Beni kuşatan bu şey, Şeyhim Esad Erbil'i hazretlerinin manevi gücü. Yakıcı bir etkisi var. Ciğerim yakıyor. Kelamı dergahından ne kadar uzaklaşır memleketime gidersem, dergahtan uzaklaştıkça, memleketime gittikçe ateş artıyor. Ve ateşin etkisi daha kuvvetli oluyor cezvelerim artıyor uzaklaştıkça. Çekim gücü. Bir keresinde Esad Erilbi Hazretleri'nin emriyle İzmir'e gitmiştim. Orada bana kal demişti. Kaldım ama orada fazla duramadım. Yani bu hafız anlatıyor değil mi? Hocam? Ehe, yani dergâh, dergâh, duramadım dergâh, yani. hafız. İzmir'de duramadım diyor. Evet Derhal İstanbul'a Kelami gerizin geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü Esad Erilbi Hazretleri'nin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 surları etrafı köyleri bilmemnesi değil kalenin içi bizzat içi mıknatısın çektiği demir gibi ruhları ruhunda eritir gibi Bismillahi işte eserler ve bu evet. yani mıknatısın çektiği demir gibi ruhları ruhunda eritir gibi feyz şekilde ticelleriyor. Kolay değil yani. Esad Rebe Hazretleri yani, hakikaten de, evet. Ya çok, çok etkili, çok efektif. Evet hocam. Yani mürit şeyhte fena bulmuş değil mi hocam burada? Evet. İşte ee, fena bulduğu için onunla aynı senkronizasyonu, evet, aynı de, şeyi yaşıyor. Bu Esad Efendi Hazretleri'nin hocam yani fenai vücutla alakalı bazı görüşleri var.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 ...ona verilen bu hastalık kükü... ...sevenlerine veriliyor. Sevmeyenlere değil. Cefası... ...sevenlerine verildiği gibi... safası da... ...kendisini sevenlere verilecek. Onun için biz... ...şeyhefendilerimizin cefasına... ...talip olmalıyız. Onun için buyur Afrika deyince... ...koşup gitmek lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Cefa... Evet. ...bu cefaya katlanmayan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 Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.